Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Oruç fıkhına girmeden önce Ramazan'ı ve orucu ayrıntılarıyla ele alalım. Dedi yani orucun mantığını, dindeki yerini konuştuk. ondan sonra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 var olduğuna dair kesin bir belgedir bu. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَوْمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ diye başlayan bu mübarek sure Müslümanlar için Kadir gecesi diye bir gecenin varlığını belgelemektedir. Bir insan مَعَاذَ Allah.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 bir 12 saatte bu fırsat kula veriliyor. 1000 ay, 83 sene, 4 ay gibi bir zaman yapıyor şöyle. Şimdi kafadan rakam hesaplaymaya çalıştım. Yani 83 sene, birkaç ay yapıyor 1000 ay. Yani 1000 ayı 12'ye böldüğümüzde, öyle bir rakam çıkar herhalde. Bu da çok büyük bir zaman dilimini gösterir. Acaba Allah Teala,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 ala beyan Kur'anımız Kadir Gecesi'nin kıymetini bilmeye davet ediyor Allah'ın kullarını. Mesela bu bitti. Gerisini hiç konuşmaya gerek yoktur. Şimdi biraz sonra bu Kadir Gecesi'nin kıyamının çünkü men kama leyletel kadri. Kadir Gecesi'ni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 ...biraz daha daraltan haberlerde var. Son 7 günde... ...olma ihtimali... 1 puan daha yüksek. Son... ...7 gün. Çünkü... ...son 10 gününde... ...olma ihtimali... ...mesela... 60 diyelim. Bu son 17 günün... ...son 7'sine... ...kaydırdığımız zaman... ...neye göre bu kaydırmaları yapıyoruz...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 Dik, dik. Allahumma, inna ka afuun tuhibbul tuhüb alaf ve faafu anni. Allahumma, inna ka afuun tuhibbul tuhüb alaf ve faafu anni. Allahumma, anni.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 bu sözleri sağda solda dinleyenler filanca saat Ebçet hesabı ile hesapladı 27 çıkıyor. Filanca sahabi benim kalbime 27 doğuyor deyip duracaklar. Ne bileyim Allah'ın kitabı gizleyecek Ebçet hesabı açacak bulmacada 27 çıkacak buna iman denmez. Hatta ve hatta hatta ve hatta yani